Program yapar mısınız teklifi gelmiş Çok sevinmişler bu işe Ne? Ne kadar para vereceksiniz diye sormuşlardı Hayır. Hayır Karagöz'üm öyle dememişler Ne demişler? Ha dostum diyerek başlamışlar programa Öyleyse biz de öyle diyerek başlayalım programa Ha dostum Vira Bismillah diyerek başlayalım söze Başlayalım Kara ee, Karagöz'üm nasılsın? İyi misin? İyiyim, iyiyim de biraz karnım aç birader. Karnın mı aç? İyi iyi, programdan sonra bize gider yeriz bir şeyler. Sizin ev uzak, sen cimri adamsın taksiye falan da bindirmezsin. Bu oyuna yürütürsün şimdi. Şu aşağıda lokanta var ya oraya gitsin. Yok birader, ben seninle lokantaya falan gitmem. Maazallah rezil edersin beni. Ah, niye rezil edeceğim ya? Ya sen şimdi kaldır küldür konuşursun, tuhaf bir hareket yaparsın, olan bana olur. Sen nerede nasıl davranacağını bilmiyorsun Aa, ki. Teessüf ederim. Lokantada nasıl davranacağımı ben gayet iyi biliyorum. Öyle mi? Deneyelim bakalım o zaman karabeyi. Deneyelim deneyelim. Şimdi... ...lokantanın kapısından içeri girdin. Girdim. Nereye oturursun? Bulduğum yere otururum. Bulduğun yer olmaz. Lokantada dört ayaklı bir şey var. Oraya oturursun. O dört ayaklı şey nedir? O dört ayaklı şeydir. ha, eşek. Eşek mi? Lokantada eşeğin işine Karagız'ım. Ne bileyim eşeğe sor. Belki o şafın tadına bakmaya gelmiştir. Karagöz eşek hoşaftan anlamaz. Zaten lokantada da eşek olmaz. Olur olur sen varsın ya. Soluluk yapma soluluk yapma. Dört ayaklı masadır. Masaya oturursun. Ha, sen bana cahil adam diyorsun yaptığına bak. Masaya oturulur mu sandalyeye oturulur. Çocuğum elbette sandalyeye oturulur. Lafın gelişi ona masaya oturmak denir. Şimdi masaya oturdun. Oturdum. Eşeği şey ne yapayım? Eş şeyi bırak. Bıraktım. Oturdun. Birini çağırırsın. Kimi çağırırsın? Ee, Eş dostu çağırırım. Eş dost değil. Birini çağırırsın. Birini. Bir hakkım var. Ha? Babamı çağırırım. Baban olmaz. Anamı çağırırım. Anan da olmaz. Amcamı çağırırım. Amcan da olmaz. Dayımı çağırırım. Dayın da olmaz. Dayının dayısını çağırırım. Dayının dayısı da olmaz. Görümcemin askerin arkadaşı Süleyman abi var. Onu çağırırım. Reyman abi de olmaz. Doğru hesabı bana yıkar. Efendim başka birini çağırırsın. Ha anladım anladım. Sen zorla kendini davet ettiriyorsun. Çok acaba. acı İyi iyi sen gel hadi. Karagöz lokantada çalışan birini çağırırsın diyorum. Kimdir o? Ha lokantada çalışan. Ha, ha bulaşıkçıyı çağırırım. Bulaşıkçıyı niye çağırıyorsun efendim? Kızacağım efendim. Niye? Tabağın çatalın bıçağın haline bak leş gibi. Yok yok temiz temiz. Sen garsonu çağırırsın. Garsonu mu? Niye? E, sipariş vereceksin. Ne yiyeceğini söyleyeceksin garsona. Ya ne yiyeceğimi söyleyeceğim E Bir kuru fasulye, bir kuru pilav. E, bunlar <gülüyor> kuru kuru yenmez. Yanına da bir kutu kola. Birader öyle söylenmez. Masada menü var. Onu al bak. Öyle sipariş ver. Masada mı? Masada. Al hadi. Masada ha. İsmi neydi? Mönü, mönü. Mönü, mönü. Aldım. Hah. Aç şimdi menüyü. Açtım. Oku bakayım. Lütfen veresiye teklif etmeyiniz. O değil. Paket siparişleriniz için 284-73-48. Oğlum o da değil. Biraz üstü oku. Yemekler. Hah. <gülüyor> Altındaki yazan yemeklerden birini seç. Aa, seçeyim dur bakayım. Ha. Ha. Hiçbir şey yok bu lokantada. Yok mu? Ne bileyim baksana. Kuzu fırında, tavuk fırında, balık tavada, hiçbiri lokantada değil. Hepsi izinde galiba. Karagözüm, Karagözüm onlar yemeklerin adı. Şimdi ilk olarak ana yemeği yemeden önce çorba içelim. Garsona çorba siparişi verdin. Garson çorbayı getirdi. Çorbaya bir şey sıkarsın. Çorbaya ne sıkarsın? Çorbaya e, şey sıkarım, parfüm sıkarım. Saçmalama saçmalama. Çorbaya parfüm sıkılmaz, başka bir şey sıkılır. E, şey sıkarım, ha, dişlerimi sıkarım. Yok o, a, buldum, kurşun sıkarım. Niye? Ben sinirli adamım, sıkarım kurşunu. Magandalığı bırak efendim, magandalığı bırak. Ne sıkarsın? Canımı sıkarım. Hayır efendim, limon sıkarsın, limon. Limon sıkarım. Hah, güzel. Şimdi çorbaya bir şey ekersin. Ne ekersin? Ee, ot ekerim. Hayır efendim. Ne ekersin? Ay ben fena sıkıldım bu işten. Valla senin suratın ortasında tokadımı ekeceğim ha. Tuz ekersin tuz. Tuz ekerim oldu mu? <gülüyor> Hay Allah'ım. Yok efendim yok. Böyle diyeceğim. Gördün mü bak. Bir lokantada bile nasıl davranacağını bilmiyorsun efendim. Neyse. Bugün seninle Kara Gözle Hacıvat'ın klasik muhaverisinden bir örnek sunmuş olduk.